diyor ki Paşli Vicam Hazreti Hazreti Eyüb Aleyhisselam görür manada yani bir Allah demiş nasıl oldu böyle şikayet etmiş. Rabbi enni mesnetu demiş ki Hazreti Eyüb Aleyhisselam Allah bana, verdi, Allah bana bela verdi ben sabrettim. Allah bana bela verdi ben sabrettim. Allah bana bela verdi ben sabredince bela Allah ile benim aramda bir daha oldu demiş. İmkanı yok yoksa bakın bakımda kadar demek, edemeyeceğiz. Sabrettikçe ortaya bir bir şey yok. Onun için yaptım Sakettim, yırttım. Rabbi ya Rabbi ey benim Allah'ım. İmmi yemezsiniye dur. Bana zarar irişti. Ben derhamdül rahimin. Sen merhametlerim merhamet etsin. Allah'a sınır.